Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesuna Uygar Özeski. Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 45 gün kaldı. İngiltere Tabiatı adlı hükümete bağımsız danışmanlık yapan kuruluşun Kaybolan Yaşam adlı raporu yayınlandı. Rapor İngiltere'de 500 hayvan ve bitki türünün son 200 yılda neslinin tükendiğini gözler önüne seriyor. Soyu tükenenler arasında kelebek türleriyle amfibilerin yani hem karada hem de suda yaşayan hayvanların başı çektiği belirtildi. Ayrıca hemen hemen bin yerli türün geleceğinin belirsiz olduğu ve bunlara korumada öncelikli statüsü verildiği de kaydedildi. Raporda biyoçeşitliğin azalmasında yaşam alanlarının kaybı, çevre kirliliği, yerli olmayan türlerin baskısı gibi sebeplerin etkili olduğu belirtildi. Bu hafta nükleer tehlike ile ilgili tüm dünyada değişik gelişmeler yaşadığımız bir hafta oldu. Greenpeace, Fransa'nın Rusya'yı bir nükleer çöplük gibi kullanmasına karşı eylemlerine devam ediyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi Fransa nükleer atıklarını tren ve deniz yoluyla Sibirya'ya gönderiyor. Atıkların burada işlendiği söyleniyor ancak %95'inin bölgedeki geniş alanlara yani korumasız bir biçimde açık havaya terk edildiği biliniyor. İşte 15 çevre aktivisti çarşamba gecesi tüm gece boyunca kendilerini nükleer atığı taşıyan trenin geçeceği yolda raylara zincirleyerek, Bu çevre suçunu geciktirdiler ve tabii ki Rusya'ya nükleer atık gönderilmesinin yasaklanması çağrısında bulundular. Son 15 yılda Areva'nın Rusya'ya gönderdiği nükleer atık miktarı 140 bin ton buldu. Tabii asıl gelişmeler Türkiye'de yaşandı. Sinop'ta yapılması öngörülen nükleer santral ile ilgili Türkiye ile Güney Kore arasında ikili işbirliği geliştirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Güney Koreli, Kepco ile nükleer santral yapımına ilişkin anlaşmayı 3-4 ay içinde belirli olgunluğa getirmeyi planladıklarını söyledi. Ayrıca Sinop'a başka ülkelerden teklif gelmesi halinde bunu da değerlendireceklerini belirtti. Hükümet ve Enerji Bakanı nükleer inadından vazgeçmiyor gibi görünüyor. Oysa özellikle yerli halk nükleer santrale karşı. İşte Greenpeace nükleer karşı yerel halkla hareket ederek Mersin'de şehir merkezinde imza kampanyası başlattı ve halk yoğun ilgi gösterdi. Greenpeace Mersin nükleer karşıtı platform ile birlikte kent merkezindeki Metropol İş Merkezi'nin önünde bir basın açıklaması yaptı. Greenpeace'in kurduğu standda vatandaş imza atmak için sıraya girdi. Greenpeace Akdeniz ve Mersin nükleer karşıtı platform bir hafta boyunca nükleer santralin beraberinde getireceği tehlikelere dikkat çekmek üzere. Tarsus, Akkuyu ve Aydıncık gibi yörelerde yerel halk ve kurumlar tarafından düzenlenecek basın toplantısı ve miting gibi nükleer karşıtı faaliyetlere katılacak. İki kuruluşun gönülleri tüm hafta boyunca Mersin Metropol binası önünde imza toplamaya devam edecekler. Etkinlikler 14 Mart pazar günü pop şarkıcısı Göksel'in de katılımıyla Barış Meydanı'nda düzenlenecek olan nükleer karşıtı konser ile son bulacak. Mersin Akkuyu tam 35 yıldır nükleer korkusuyla yaşıyor. Beldeden bir yıl içerisinde 700 kişi göç etti. Böyle giderse belediyenin feshedilmesi bile gündeme gelebilir. Bölgede yaşayanlar göçün tek nedeninin yapılması planlanan nükleer santralin etrafında yaşama korkusu olduğunu her fırsatta dile getiriyorlar. Greenpeace enerji ve iklim kampanyası sorumlusu Hilal Atıcı'nın da dediği gibi Mersin'de yaşayan herkes nükleersiz daha iyi bir geleceği hak ediyor. Başbakan, Mersin halkının haklı talebine istediği kadar paçavredesin, biz Mersin'in Rusya'dan getirecek Çernobil teknolojisi reaktörlerine veya herhangi bir başka santrale asla razı olmayacağını biliyoruz. Zaten nükleer santrali karşıtı mücadele burada 20 yıldır devam ediyor. Artık Erdoğan'ın yerel halkı dinlemesi gerekiyor. Siz de mücadelede yer almak istiyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin, nükleere hayır diyen 1 milyon kişiden biri de siz olun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne giri sayım devam ediyor. Son 45 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Ulgar Özenci.